248 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ümmü Süleyme açlığa karşı sabır tavsiye etmesi Hazreti Peygamber Ümmü Süleyme, sabret, andolsun, Muhammed'in evinde bir haftadan beri hiçbir şey yoktur ve üç günden beri onların çanakları altında ateş yanmamıştır, Allah'a yemin ederim, eğer Rabbim'den, şu tihame bölgesinin dağlarını altın yap diye dilekte bulunsam Rabbim bana dileğimi verir.